Aysu Arslan Türk Anma Seslendiren Akın Altan Azrail'in bana iyice yaklaştığını hissettiğim bu günlerde, kendimi efendimin hayatıyla ilgili birkaç ayrıntı paylaşmakla iyi de iyiye yükümlü hissetmeye başladım. Bugünün gazetesinde onun benzersiz algısı üzerine bir makale daha okudum. Efendimi konu alan diğer makaleler gibi bu da fevkalade bir tahrir olarak düşünülebilir. Fakat eksikleri bir hayli fazla. Hayatı ve zihniyle ilgili bu makalelerin, Efendimin şiirlerine ilham olan durumları öngöremedikleri kesin. Bu yazılar, umuma sundukları bir yansımanın daha da eğilip bükülmüş bir halinden başka bir şey değil ve bu benim hatam. Lütfen, hiçbir şeyi açık etmeyen girizgahımı mazur görün. Fakat Efendimin hatırasına sadık kalmaya çalışıyorum. ''Yazdığım herhangi bir kelimenin üzerini karalamam kesinlikle yasaktı. Çünkü o, sen doğru yaşarsan kalem ne yazacağını bilir.'' derdi. Böylece kelimelerin üzerine çizmemeye çalışa çalışa, insan yaşam tarzını ve hayata bakış açısını değiştirir, geliştirirdi. Keşke hatırladığım her bir anıyı paylaşmak için yeterli zamanım olsa, fakat işte yine de buradayım.'' Edwin Evans, baş uşak, efendimi anlatabilmek için karalıyor ve bir basıncının yaşlı bir uşağın yazdıklarına güvenip bunları yayınlamasını umuyorum. Bu hatıratı yazmaktaki amacım, efendimin topluma yansıttıklarının dışındakileri de belirterek onun çocukluğundan ve gençliğinden bir kesit sunmak. Pek tabii bu kesitler yaşlı bir zihinde kalan kesik kesik parçalar. Fakat benim için en önemlisi onu, üslubunu ve bu üslubu şekillendiren olayları olduğu gibi yansıtmak. Bunu umuma şahsi bir borç sayarım. Toplantılarında bir insanın yetenek kazanabileceğini savunan tek kişi efendim olurdu. Ona göre bu insan bir ayakkabıcı, işçi yahut uşak bile olabilirdi. Bu yüzden ben de düşüncelerimi kağıda yansıtmak konusunda bir güven kazandım, ve hatta şahsımı buna zorunlu hissediyorum bile diyebilirim. Misal verdiği meslekleri iyi hatırlayabiliyorum. Çünkü kendi çocukluk anılarıyla ilgili meslekleri kullanmıştı. Yine de bu konuşmada daha fazla ileri gitmemiş ve kütüphanesini bana açtığını kendisine saklamıştı. Bana tuhaf gelense ahbablarıyla yaptığı bu tartışmaların hiçbir zaman halka teşhir edilmemiş olmasıdır. Hayata hakkında fikir beyan eden tek kesim Eleştirmenler oldu. İşin aslı efendim kimseyle münakaşa etmeyi sevmezdi. Bu da onun hayat görüşünün umuma yansıtılmasında büyük bir eksiklik yarattı. Diğerleriyle fazlaca tezatlık gösteren bir bakış açısı olduğundan bu tür görüşmeler sonrası kendini sıkıntılı ve tükenmiş hissederdi. Fikirlerinin kendi tecrübelerinden ziyade cihan şumul bir bakış açısına dayandığını bilirdi ve ağzından çıkanların odasında kendini bazen bir anne veya bir hırsız yahut bir hizmetçi gibi hissetmeye zorladığı uzun saatlerin sonuçları olduğunun da farkındaydı. Fakat odasında geçirdiği bu yorucu saatleri hep şahsına saklar, ahbaplarıyla paylaşmazdı. Onlara ''Ahmak palto askılıkları'' derdi. Nedeninin giyinişlerine dayandığını biliyordum. Efendim hiçbir zaman silindir şapka, yelek, iki parça takım elbise ve paltosunu aynı anda giymedi. Bedeninin bu şekilde nefes alamadığını, bunu tecrübe etmek istese askerlik mesleğini yeğleyeceğini söylerdi. Keten gömlekleri ve krem rengi pantolonlarıyla keyfi yerindeydi. Akranlarıyla görünüş açısından tek ortak noktası cep saatiydi ki onu da aslında kimselere göstermezdi. Yelek zinciri ya da saat cebi olmadığından cep saatini her zaman yakınında bulundurur fakat üzerinde taşımazdı. Onun acayip bir bey olduğunu düşünmeniz pek makul fakat yaptığı her davranışın bir nedeni olurdu ve bu nedeni ona sormanız tez ama özenli bir cevap almanız için yeterliydi. Carlyle, Newman'ı, Browning'leri, Ruskin'i, Gaskill'ı ve daha birçoğunu okudum. Makaleler, şiirler, soneler ve romanlar okudum. Efendimin bu seçimi çok olağan dışı sayılabilir çünkü uşakların genelde kitapların sadece tozunu almaya ya da dağılan kitapları yeniden düzenlemeye izinleri var. Bunun tersine benim okumam emredilmişti. Sadece ikimizin olduğu tartışma toplantılarına katılmam da zorunluydu. Bu toplantılarda okuduklarım üzerine konuşurduk ve hatta, bağışlayayım, Yazdığım tahliller üzerine de, muhabbetlerinde, aile yemeklerinde ve hatta şahsi toplantılarında hazır bulunmam da kesin bir emirdi. Bir süre sonra zorunlu varlığıma alışmıştım ve şimdi uzun bir süre sonra bunların arkasındaki nedeni çok daha iyi anlayabiliyorum. Ben efendimin sadece bir ahbabı değil, şahsi gözlemcisiydim. Bana okuttuğu onca şeyle algımı ve gözlem yeteneğimi arındırmış ve ardından kendini bana açmıştı. Bu, efendim hakkında yazmak istememin asıl nedenidir. Çünkü kendisi ve hayatı hakkında yazması gereken insan olarak seçilmiştim. Karşılaştığı her durumda yanında bulunmak benim vazifemdi. Bu yüzden bunlardan davranışlarıyla tarzını şekillendirenleri ayırmak da benim vazifemdir. Beni tercih etmiş olması gülümsetici. Bu, efendimin alışıla alışılagelmedik olmasından değil, zarif bir zeka örneği olmasından dolayı. Doğumundan itibaren ölümünün yarım saat öncesine kadar yanındaydım ve işte şu an buradayım ve kalemim oynayışını yaşlı fakat müsterih bir kalple izliyorum. Tanık olduklarım hakkında değerlendirmeler yapmaya her zaman düşkün değildim. Fakat hafızamın her zaman bana sadık olduğu doğrudur ve en çok zevk aldığım şeylerden biri de anılarımı tekrar tekrar hatırlayıp Efendimin 26 yıllık hayatını terkib etmektir. Yazdığım parçaların ahengini sorgulayanlar olabilir ya da tam tersi. Bu tamamen okuyucuya bırakılmıştır. Okuyucu nefes almalı ve yazarla okuyucu arasında belirli bir mesafe konulmalıdır ki. Bu mesafe onları aslında birbirine en çok yakınlaştıran şeydir, bu sayede yazarın okuyucusunu hafife almadığına inanırım. Bu gece, sonunda kalemi kavrayacak cesareti bulduğunda, efendimin malikanesindeki herkese adil olmak adına anılarım arasından en eskilerine ulaşmak için kendimi zorladım. Annesi o doğmadan hastalanıp yatağa düştüğünde, ben daha çok genç bir delikanlıydım. Fakat efendim doğmadan önce onun uşağı olarak seçilmiştim bile. Babası ayarlamalar yapma konusunda çok becerikli bir beyefendiydi. Katı kuralları olan, çok saygıdeğer, soylu bir bey. Şimdi düşününce gözümün önüne talimatlar yağdıran bir palto askılığından başka bir şey gelmiyor. Yine de uşaklarına verdiği, şehirdeki en iyi bakıcıyı bulun talimatı pek iyi bir seçimdi. Sabah rüzgarının ihya eden esişini hatırlarım. Sanki güzel yaz mevsiminin iki ayını kaçırmış hasta yatan kadın ağlay ediyordu ve ben Berta Sinat'ı ilk defa o sabah görmüştüm. Malikanenin kurallarına uygun olarak ilk önce mutfağa indirilmiş, orada benimle annemle tanıştırılmış ve davranışlarına mütemadiyen dikkat etmesi hususunda uyarılmıştı. Birçoğumuzda İkra'a yakın bir his oluşturan alışılmadık bir çehresi vardı. Uşakların çoğundan ve hizmetçilerin hepsinden uzun, ili yapılı bir hanımdı. Ten rengi anneminkinden daha koyuydu ve yağlı, sanki muntazaman yolunuyormuş gibi duran seyrek saçları vardı. Görünüşü beni afallatmıştı fakat sesi beklenmedik bir biçimde anaçtı. Bir kere konuşsa karşısındakiler sesindeki kadar ve koruyucu tınıyı bulabilirlerdi. Bu hanımı tarif edecek sözcükleri bulmak benim için şimdi de o zamanlar olduğu kadar meşakkatli. Belki efendimin annesiyle tanışmak için mutfaktan ayrıldığı anda tezgaha saçılan hizmetçi kız dedikodularından başlayabilirim. Berta Sinut iki çocuklu bir dulmuş. Bir kısım hanımlığını koruyamadığını, erkekleştiğini düşünüyor. Diğer kısımsa gözü dışarıda bir kadın olduğunu söylüyordu. Sonuç olarak ahlak yapısı bozukmuş. Genelde bir kadının ahlaksızlığı saatlerce sündürle sündürüle konuşulur. Herkes için günün eğlencesi konusu haline gelirdi. Fakat o gün Bayan Sinat'ın ahlaksızlığı ima edilmiş ve üzeri örtülü vermişti. Bu hanımı edepsiz bir kadın olarak düşünmek beni zorluyordu. Ve aslında hizmetçiler de kötü söz savurup savurmama arasında kalmış gibi görünüyorlardı. Bayan Sinat hakkında bilinenler, Babasının bir ayakkabı ustası olduğu ve onun ölümünden sonra Sinit'in babasının işini sürdürdüğüydü. Ağabeyini müşterilerle irtibat kurmak için kullanıyor, babası kadar iyi iş çıkarabileceğini mahallesine kanıtlamaya çalışıyormuş. Kaygından sonra dükkanın arka kısmına siyah bir perde çektirmiş, perdenin arkasında çalışırmış. İnsanlar ayakkabılarını yapanın o olduğunu bilirmiş. Bir süre sonra bu alışılmadık bir şeye dönüşmüş, ve bu konuda konuşmayı bırakmışlar. Memleketinde böyle yaşayıp giderken gönlünü bir işçiye kaptırmış ve evlenmişler. Adam bir süre sonra hastalanıp yataklara düşmüş ve genç Berta ölümüne kadar dört yıl boyunca hem çalışmış hem de hasta kocasının bakımını sürdürmüş. Kocasının ölümünden sonra hasta bakarak geçirmiş hayatını. Buradan önce deri tüccarlığıyla uğraşan bir beyin malikanesinde bu beyin hasta işine bakmış. Bayan Sinatın kızı, mutfaktan sorumlu olan annemin her dediğini sessizce yerine getiren oldukça mazlum ve uysal bir çocuktu. Fakat oğlu tam bir felaketti. Sürekli bitlenir, saçlarını kazıtmayı reddeder, alt katta habire bir bağırış çağırış yaratırdı. Çocuklar, efendimin annesini hasta yatağında ziyaret eder, bayan Sinat hanımımızla ilgilenirken etrafta olurlardı. Berta Sinat'a alışma süremiz aşağı yukarı bu şekilde geçti. Efendimin doğduğu gün çocuklar diğer herkesle birlikte beklemek için mutfağa gönderildiler ve Sinat'ın oğlu annesinin bebeği tutan ilk kişi olduğunu öğrendiğinde kıskançlığından etrafı yıktı. O günün akşamı annem bana bayan Sinat'ın yeni doğan bebeği yüzüne yakınca tutup kulağına bir şeyler fısıldadığını söyledi ki Efendime fısıldanan bu ilk sözler hala bir muammadır. Efendim, küçük bir çocukken annesi tüm gün yatak istirahatinde olduğu için günlerini hep Bayan geçirdi. Çok küçükken at binme, piyano çalma, antik Yunan şiirleri üzerine özel dersler almaya başladı. Latince ve gramer derslerinden sıkıldığında bağıra bağıra Bayan koşar, mutfakta hizmetçilerle zaman geçirmek isterdi. Bu tekrarlandıkça bayan sinit toz alır ya da yastık kabartır gibi salona geçer, dersleri sırasında efendimin yanında olmak için her zaman bir bahaneyle üst katta olurdu. Öğretmenler gittikten sonra bahçede uzun yürüyüşler yapar, daha sonra annemin ne pişirdiğini görmek için mutfağa inerlerdi. Yedi yahut sekiz yaşlarında olmalıydı. Tatlıya düşkünlüğü iyiden iyiye arttı. Yemekten önce bile mutfağa iner, bal isterdi. Bayan Sinit mutfakta her zamanki gibi uşaklara humurdanıyor olur, efendimin gelişiyle hemen sakinleşi verirdi. Yazları mutfağa sinekler dolar, masanın etrafında uçuşurlardı. Bazen kapağı açık kalan balların, marmelatların içinde sinek ölüleri görürdük. Efendim bal isteyince bayan Sinit elleriyle sinekleri alır, temizlediği balı çocuğa verirdi. Uşaklar ve hizmetçiler bu hareketi yersiz ve kaba bulur. Ama herhangi bir usulü sorgulanınca, korkutucu bakışlarını üzerlerine dikmekten çekinmeyen Sinit'a karışmayı göze alamazlardı. Efendim, ballı pastalara, erikli pudinglere ve tereyağlı kraliçe pastalarına bayılırdı. Ama en sevdiği şey, parmaklarıyla bal yemekti. Ona mutfakta eşlik ettiğim bir gün, bayan Sinit'a, Sineklerin niye sürekli bala düşüp durduklarını sordu. Bayan Sinat, bunun balın çok tatlı olduğundan ve sineklerin bile buna karşı koyamadığından dolayı olduğunu söyledi. Ama onlar için üzülüyorum çünkü bazen bacakları kopup balda takılı kalıyor, diye devam etti efendim. Bayan Sinat ellerini önlüğüne sildi ve bal kabını kaldırıp sinek bacağı ya da kanadı kalmış mı diye baktı. ''Bazılarının damaklarında güzel bir tatla ama kanatsız bir şekilde ölmekle bir uşağın elinden ölmek arasında bir seçim yapmaları gerekir.'' dedi. Bahçedeki ağaçta kalmış kedileri efendime gösterip, fazla merakın iyi şeyler doğurmayacağını ona öğretmeye çalışan annem, gözünde dehşete kapılmış bir ifadeyle sinıta döndü. Bu sözler... Bana da bir çocuğa söylenmeyecek derecede acayip gelmişti ama Bayan Sinat'ın ağzından çıkanları göz ardı etmek kabir değildi. Efendimin tüm sorularının yanıtları Bayan Sinat'ın ağzından çıkardı. Annesi niye çok hastaydı yahut neden her genç beyefendi gibi karanlıkta uyumak zorundaydı? Bayan Sinat, efendimin öğretmenlerine hiç açmadığı sorularına cevap vermekle kalmaz, onun nasıl yetiştirileceği konusunda da kendi usullerini uygulardı. Geceleri uyandığında, efendim başucunda odasını aydınlatan bir kandil bulur, Bayan Sinat'ın odasına uğruyor olduğunu bilince daha rahat uyurdu. Bayan Sinat, efendimin babasının karanlıkla ya da cesaretle ilgili söylediği sözleri önemsemezdi. Onun usulü, her gece gün doğumuna kadar efendimin odasına bir kandil koymak ve beyefendinin oğlunun odasını sabah ziyaret etmesi, ve kandili yanarken bulması ihtimaline karşı gün ağarmadan odaya girip kandili söndürmekti. Beyefendi, efendimin odasına hiç gelmedi fakat bayan Sinat da bu ihtimali göz önünde bulundurma huyundan hiç vazgeçmedi. Sonraları her gün kandile bir öncekinden daha az yağ koydu. Böylece efendim gün doğmadan uyanırsa kandili sönük bulurdu ama Alev'in tüm gece yandığını düşünürdü ki, bu, onun rahat uyuması için yeterli hale gelmişti bile. O, uyanmadan öncesine kadar mutlaka yanıyordur diye düşünerek, yıllarca hiç yanmayan bir kandille uyudu. Bu, Bayan Sinat'ın usullerinden sadece biriydi. Efendimin hayatını ve mesleğini şekillendiren esas insanım. Efendimin bal ve sinek üzerine yazdığı şiirinin ilk satırını okuduğum zaman, Mutfağın o rutubetli havasını ve hantal kara sinekleri kovalayan sıska uçakları hatırlarım. Tatlı ölüm. Sana takılı kalan titrek kanadım senin için bir örtü. Küçük kalbim ufak değersiz zînetindir. Şiir büyük başarı yakalamış ve ülke çapında bilinirlik kazanmıştı. Çünkü bitap düşmüş aşığı ve onun nazlı sevdiğini el üstünde tutan diğer aşk şiirlerinden ayrılan bir havası vardı. Kara sinek sevdiğini suçlamıyor, kimin sinek, kimin bal olacağına kaderin karar verdiğini kabulleniyordu. Bal sevdiğini uyaramıyor, ona zarar gelmesin diye yerini değiştiremiyordu. Kaderiydi beklemek, dokunulmamış saf kalmak yerine güneş ışığında ortaya çıkan siyah çizgilerle donanmış olmak. Onun ne olabilmek için kıymetsiz vücut parçalarını kaybetmekse sevdiğinin kaderiydi. Cananını delip geçmek. Fakat masumiyet bambaşka bir şeydi, bir karasinekle bir olunarak dahi korunabilen. Çünkü bir gün en masum olan bulacak da onları, birbirleriyle iç içe bir şekilde ve yine de aziz tutacak da aşklarını. İkisine de gönül koymayacak, Müsamaha edecek ve kıymetlerini bilecekti. Sonsuza kadar. İkimiz de geç sahip olunmuş çocuklardık. Ailelerimizi yitirince efendimle malikanede yalnız kaldık ve akşam yemeklerini beraber yemeye başladık. Bazı zamanlarda bayan Sinat çocuklarıyla bize eşlik ederdi. Gece geç saatlere kadar süren akşam yemeklerimizle ilgili hatıralarım, Efendimin herkes için bir şişe şarap ısrarı dolayısıyla biraz müpem. Tabii Bayan Sinat'ı bu ısrarlarından istisna tutardı. Bence efendim, hepimizde olan ve ancak şarabın yok edebildiği çekinceyi Bayan Sinat'ın hissetmediğini biliyordu. Birçok kez yapmama rağmen benim için malikanedeki konuklar gibi akşam yemeği yemek meşakkatliydi. Bayan Sinat'ın çocukları, Efendimin bizimle akşam yemeği masasına oturması alışkanlığına, bu ne kadar olağan dışı bir davranış olsa da olabildiğince umursamaz duruyorlardı. Bayan Sinit'in sevimli fakat pek aylaz torunu Henry, muaşeret adabını umursamaz bir haldeydi. Çünkü çocuk sadece sonu gelmeyen pasta dilimlerini umursardı. Bölümünden yıllar önce, efendimin babası, kaybettiği hanımını hep rahat ettirdiği için, Bayan Sinıta bir iyilik yapmak istemiş ve Sinıt'ın oğluna fabrikasında bir iş vermişti. Bayan Sinıt'ın kızına ise efendim tarafından malikanede hizmetçi olarak çalışması için bir iş teklifi yapılmış ve o da bunu kabul etmişti. Fakat kızcağız bir hizmetçi olabilecek tertibe sahip değildi. Bir odadan diğer odaya bağırır ve izin verilmeden konuşurdu. Bir süre sonra işe gelmemeye Vardiyalarını aksatmaya başladı ama efendim aylığını ödemeye devam etti. Onu azleden Bayan Sinit oldu. Mutfakta tüm uşak ve hizmetçilerin içinde, kızına, akşamlarını kiminle geçiriyorsa onun yanında yaşamasını söyledi. Bayan Sinit, hizmetçi kızlara tertip ve düzen hakkında konuşurken, ben de akşam yemeği konukları için şarap seçiyordum. Konuşmasını bitirdikten sonra kızına döndü, ve bu malikanede bir hizmetçi olarak sürdürdüğü vazifesinin sona erdiğini söyledi. Sakin sesinde o kadar keskin bir buyuruculuk vardı ki, hareket edip de elimdeki şarap şişesini masaya koyamadım. Yine de kızının akşam yemeklerimize katılmasına izin vardı. Efendim herhangi bir şiir üzerinde çalışmadığı zamanlar, bayan Sinat ve Sinat'ın oğlu, kızı ve torunuyla akşam yemeklerimizde uzun sohbetler ederdi. Küçük Henry, Bayan Sinat'ın ailesinin diğer fertleri gibi terbiye edilme faziletinden yoksun görünürdü. Sürekli koşuşturur, ağlar, bitlenir ve dayısının küçüklüğünde yaptığı gibi yemeklerde çığlıklar koparmaktan çekinmezdi. Yine de efendim bu aileye çok düşkündü. Her birini meraklı gözleriyle takip eder, diğer şairlerle yaptığı toplantılarda ya da akşam yemeklerinde olduğundan çok daha fazla konuşurdu. Bayan Sinat'ın kızı, efendimin küçük çocuğa olan ilgisinden pek memnundu. Onun ne kadar beğendiği pek sarihti. Efendimin bayan Sinat'ı pek sevmesinden ve onun tarafından yetiştirilmesinden güç alıp, belki de kafasında bir gün onunla birlikte olmaya dair hayaller kurardı. Efendimin bir anında aradığı vasıflardan hiçbiri bu kızcağızda bulunmadığı için bu düşüncesi manasız bir hayal olmaktan öteye gidemedi. Yemeklerimizden birinde Bayan Sinat'la efendim kifayet hakkında tartışıyorlardı. Bayan Sinat'ın kızı, hizmetçi olsa da bir kızın aklını kullanırsa bir beyefendiyle evlenebileceğini açıklarken, Henry'nin küçük salonda oynamak istediğini belirten bağırışları arasında sesi kaybolup gitti. O sırada efendim kifayetin edebi tenkitlerde kolaylıkla uygulanabileceğini anlatıyordu. ''Tenki dedenin eğitimi ne kadar iyi olursa olsun, o anda hangi iş üzerinde çalışacaksa öncelikle o muayyen alanı pek iyi öğrenmelidir.'' sözüne katılmamak elde değildi. Bayan Sinat, belirli bir edebi imayı yorumlayabilecek münasip bilgilerden yoksun olduğundan şikayetlendi. Edebiyat konusundaki bu ciddi endişelerini ortaya koyduğunda, üçüncü cinini yudumluyordu. Okuduğum her şiirin asli özünü kaçırmış bir halde öleceğim gibi geliyor. Bir yapıtın tam olarak anlaşılması için gereken esas bilgiden yoksunum gibi hissediyorum, dedi. Efendim, kesinlikle yanılıyorsun. Edwin de aynı endişeden muzdaripti. Fakat bu derdi yenmeyi başardı. Bayan Sinit'e anlatsana Edwin, diye verdi cevabını. Bayan Sinat'ın söylemek istediklerini böylesine açık bir şekilde anlatabilmesine yine hayret eder bir haldeyken, küçük Henry gözüme takıldı. Sesimi duymak için pek bir evesli duruyordu. Bu konuda benim de çekincelerim vardı. Yani okumadıklarım hakkında, Bayan Sinat. Fakat bunun sonsuz bir çukur olduğunu kabullenmemiz gerekir. Göndermeleri astar oluşturan eserlerin sayısı binleri buluyor. Bir insanın hepsini okuması için... Yüzlerce yıl yaşaması gerekir. Demek ona edebiyatı bu şekilde öğretiyorsun. Kişi en baştan pes etmeli. Sana rağmen yazmayı öğrenmesine sevindim. Edwin, lütfen, sana yalvarıyorum. Düşüncelerin evvelini açık ederek konuş. Hepsini duymamız lazım. Demeye çalıştığım şu ki, iyi eserlerin çoğu katmanları olan eserlerdir ve bu katmanlar kişinin okuduğu esere ilham veren Eserde dem vurulan diğer eserleri yansıtan parçalarıdır. Bu bahsi geçen baş eserlere hakim olmak pek tabii o an okuduğumuz eserleri daha etkin ve hatta daha zahmetsizce anlamamızı sağlar. Fakat okuduğunuz eser yeterince iyi ise değindiği baş eserleri bilmenize lüzum görmez. Bu söylediklerim tam olarak doğru olmayabilir. Fakat bunu bu şekilde kabullenmemiz, Anlayamadığımız bir ima olduğundan şüphelendiğimiz zamanda bizi rahatlatabilir. Ben şahsen yazar tarafından küçümsenmekten çekinmem. Benim okumadığım bir eser hakkında bilgi sahibi olduğumu varsayıp bundan mutluluk duyarım Berta. Edwin'in anlatmaya çalıştığı usul bu. Bir şiirin güzelliğini, onu yeni okuma yazma öğrenmiş bir adama okutarak anlayabilirsin.'' Eğer adam şiirden hoşnut kalırsa bu birinci adımındır. Bir edip de şiirin istiare, ima ve teşbihleriyle birlikte kadrini bilirse işte o zaman o şiirleri tetkik gerektiren iyi bir yapıt olmuş demektir. Fakat bir şair yahut yazar kendi istiarelerine fazla güvenme konusunda dikkatli olmalıdır. Çünkü öyle istiareler vardır ki çocuklar bile bunlara tutkundur. Henry Küçük salona geçtiğimizde bir tane kara sinek ve bir kap bal hakkında bir şiir duymak ister misin? Yaban arısı ve kuşun da olduğu mu? Ona anlattığım hayvanların uçma yarışması düzenlediği bir masaldan bahsediyor, dedi Bayan Sinot. Hayır sevgili Henry. Bu bir şiir ve sana anlattığım masaldan farklı, diye devam etti. Kendi torunu da olsa Bayan Sinot'u başka bir çocuğa hikaye anlatırken düşünmek zordu. Efendimin küçücük bir çocuk olduğu zamanları hatırladım. Edwin gülümsemeyi bırak. Artık çocuk değilim. Şuna baksana Berta. Benden 12 yaş büyük yine de benim çocukluğumu hatırlatan bir şey duyduğunda bir ihtiyar gibi gülümsüyor. Kahve için küçük salona geçtik ve efendim kaderden bahsetmeye başladı. Şiirlerinde derinlemesine incelemeye bayıldığı bir konuydu bu. Ve bu merakı, onun kaderin farklı farklı birçok kültürde nasıl temsil edildiğini araştırmaya yöneltmişti. En tutkun olduğu temsil, mirelerdi. Antik Yunan mitolojisi elle tutulamayan, mücerret konuları tasvir etmekte gerçekten çok muvaffak. Üç tane hanım ve bir iplik düşünün. İnsanın zihninde pek billur bir görüntü oluşuyor. Diğer yandan, doğu kültürlerinin tasvirleri de beni büyülüyor. Onlar kaderi bir örümcek ağı gibi düşünüyorlar. İnsanlığın talihinin her ikisinde de bir tür iple eşleştiriliyor olması çok büyüleyici. Hep beraber geçirdiğimiz keyifli akşamlardan bir tanesini daha sonlandırırken, efendim bize piyano çalıyor ve ben mirelerin nasıl göründüğünü tahayyül etmeye çalışıyordum. Bir gün odamda biraz dinlenmeye hazırlanıyordum. Efendim huzursuz olduğu için günler yorucuydu. Pencerelerden dışarı gözlerini ayırmadan bakmasına artık alışmış olsam da edindiği yeni bir huy beni endişelendiriyordu. Durmaksızın mırıldanıyordu. Mırıldandığı nameyi bir türlü çıkaramadığım halde ona ne olduğunu soramadım. Son birkaç gündür beni çalışma odasına istiyor, yanında durmamı buyuruyor, fakat odada olduğumuz süreçte benimle konuşmuyordu. Gözleri odada bir yerde odaklandı. Aynı melodiyi tekrarlayıp durdu. Hiç kıpırdamadım. Sadece yanında olup onu gözlemledim. Mırıldandığı bu nameyi daha önce duymamıştım. Bir tek dudaklarını yalamak için ara veriyor, sonra kaldığı yerden devam ediyordu. Kaşlarını çatıyor, bir süre duruyor, sonra tekrar çatıyordu. Odanın temizlenmesi gerek diye düşündüm. Fakat yerimden kımıldayıp odanın türlü noktalarına fırlattığı sandalyeleri yerlerine koymaya cesaret edemedim. Hizmetçi kızların gönderildiği ve herkesin odasından uzak durmaları için uyarıldığı aşikardı. Bana ise odada durmam emredilmişti. Bir an mırıldanmayı bıraktı ve ayaklarıma baktı. ''Şu duruşuna hayranım Edwin'' dedi. ''Odada kal ve senin şu mutlak duruşunu değiştirebilecek miyim bir bakayım.'' Başka bir söz etmeden odadan çıktığında baş başa kaldığım kelimeler bunlardı. Kafamın içinde yankılandılar. Senin şu mutlak duruşunu değiştirebilecek miyim, bir bakayım. Bir saat kadar sonra geri döndü. Kirli tabak ve bardaklarla dolu bir tepsi, masasında temiz bardaklar, akşamüstü duruşunda perdeler ve uzun kahve sehpasının etrafında dizili iskemleleriyle her zamanki gibi düzenlenmiş odaya baktı. Sonra bana döndü. Beni bıraktığı aynı duruşumda bekliyordum. Mırıldanmanız bitti mi? diye sordum. Evet, İyi akşamlar Elvin. İyi akşamlar efendim. Elimde tepsi odadan çıktım. Mutfağa inip beyefendinin akşam yemeği için hazır olduğunu ve çalışma odasında yiyeceğini söyledim. Ben efendimin odasındayken bahçıvanın iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığını görmek için bahçeye çıktım. Bahçenin yeni tertibinden hoşnutsuz bir halde biraz dinlenmek için odama geçtim. Efendimin kati duruşuma neden saplanıp kaldığını düşünürken, şifon yerimin üzerinde duran kağıdı gördüm. Ortada herhangi bir kağıt bıraktığımı hatırlamıyordum. Notlarımın hepsi dolabımda kilitli, dolabın anahtarıysa cebimdeydi. Efendim odama girmiş olmalıydı. Bakışları olağan haline geri dönmüş, kafasını kurcalayan her neyse onu çözmüş bir halde, elinde bu kağıtla odama girişini gözümde canlandırdım. Bu okumam için bıraktığı bir şiir olmalıydı. Kendi yazdığı bir dörtlük, yahut belki bir ahbabının yeni bir şiiri. Yazmak için yeterince gayret etmediğimi düşündüğü vakitler bana ödevler verirdi. Belki de bu bir ödevdi. İki hafta önce odamda bulduğum kağıt gibi. Gözümün önüne, aynanın karşısında kendime bakar halde kaldığım o an geldi. Odama çekilme vaktim geldiğinde, Aynamın sağ alt köşesine sıkıştırılmış bir kağıt bulmuştum. Tecessüs içinde katlanmış kağıdı açmıştım. Okumayı bırak ve aynada kendine bak yazıyordu. Bakmamıştım. Şu şekilde devam ediyordu. Devamını okumadan önce çehrene bak. Şu anda. Bu sefer bakmıştım. Düşündüğümden daha yaşlı görünüyordum. Daha yorgun. Tebessüm edince, bir an daha mutat görmüştüm kendimi. İlk bakışımı tekrar etmeye, aynaya döndüğümdeki ifademi yeniden yakalamaya çalışmıştım. Lakin ilk bakışımdaki ifadem çok uzaklarda kalmış gibiydi. Kendi ifademin hakimiyetinde olmayışıma öfkelenmiştim. Efendim benimle oynuyordu. Kaşlarımı çatıp burnumu, çenemi, dudaklarımı incelemiştim. Sonra kağıdı ters çevirip arkasında bir şeyler yazıp yazmadığına bakmıştım. Devam ediyordu. Aynada kendi ifadenin tahliline başladığında, kendine baktığın ilk ifadeyi koruyamadın. Bakman emredilmeden önceki anda da nasıl baktığını bilmiyorsun. Bunun hakkında yaz. Yanıma yine sadece birkaç satırla gelme. İpadeleri tahlil etmekte iyisin. Fakat onlara tamamıyla hakim olmak ve onları yakaladığın gibi yazabilmek zorundasın. İnsanlar çehrelerinin ifadesine düşündüğümüzden daha zayıf bir hakimiyete sahipler. Önce kendininkileri çözmekle başlayacaksın. Her çizgini tasvir et. Sonra beni gör. Fakat bu sefer bulduğum kağıt bir ödev değildi. Bu bir bilmeceydi. Tek satır. İnsan ne olmak istediğini bilmeli ve görebilmek için olmak istediğinin gözlerinden bakabilmeli. Ne olmak istediğimden emin değildim. Diğer insanların söylediklerini hatırlamak kolaydı. Fakat efendimin benim şahsi temennilerimin ne kadarına hakim olduğundan bir haberdim. Baş olmak isterdim ki birkaç yıldır bu görevdeydim. İstediğim her şeye sahiptim. Ne olmak isteyecektim ki? Neyi görmem gerekiyordu peki? İnsan ne olmak istediğini bilmeli diye düşündüm. Olmak istediğim kişiydim fakat eğer bu vücutta olmasaydım. Evet, cevap pek açıktı. Ben daha uşakken. Bir akşam efendimle şarap içiyorduk. O akşamın konusu hanım yazarlardı. Düşünceleri müpem, cümleleri bulanıktı. Hızla bir kanıya varmak istiyor fakat yapamıyordu. Bana yönelttiği soruyu unutmam. Bazısı pek güzel yazıyor fakat düşününce şarap gibiler. Erkek yazarlar farklı içkiler gibi. Her biri ayrı bir tat sunuyor fakat hanımların her biri ayrı bir tat sunmalarına rağmen müşterek bir mahiyete sahip. Yazılarında sezdiğim benzer bir tutum var. Bazısı bunu örtmeye çalışırken bir kısmı öylece bırakıyor fakat üsluplarında kendini açık eden bir şey bu. Belli belirsiz. Nedir bu biliyor musun? Düşüneyim efendim, sesli düşün, kimi hanımlar ve onların teehül hayalleri üzerine yazıyor, bir beyefendi portresi çizip bir refik tasviri sunuyorlar ki bu beyler hep aynı huylara sahip, sonra kimi ise farklı mevzular üzerine yazıyor ve bu mevzular biraz daha ciddi ve ve belki de daha gerçekçi. ''Peki hepsinin müşterek özelliği nedir?'' ''Emin olamadım efendim. Baş kahramanları birbirinden farklı, takdir edersiniz ki üslupları da birbirinden farklı ama belki müşterek bir çekince.'' Tebessüm etti. Doğru yolda olduğum belliydi. Bir şey söylemek için kendini geride tutuyor, toplantılarında olduğu gibi omuz başları öne eğik, dudakları büzülmüş bir halde bekliyordu. Kendilerini umuma kanıtlamak için yazıyorlar, efendim. Sahiden de öyle yapıyorlar. Cihan şumul bir aklın varlığını hala kabullenmediler. Hafife alındıklarını ve buna karşı çıktıklarını sezdirmeyen bir esere denk düşmek için sabırsızlanıyorum. Ya hanımlar için yazıyorlar ya da herkese hitap edebileceklerini göstermek için sabırsızlandıkları eserler veriyorlar. Sadece yazmaya odaklananı bulmak zor. Erkek ya da kadın kalemine güvenmek zorundasın. Kaleminle yazıyorsun, ellerinle değil. Bir yazarın yazarken ellerini bilmezden gelmesi gerekir. Ellere güvenemezsin. Onlar sana aklı dünyevi olan bir vücudun olduğunu hatırlatır. Vücudu bilmezden gelmeye muvaffak olmak meşakkatlidir efendim. Biz kendimizle ilgili bir tek vücudumuza vakıfız. Ve pek tabii cihana da vücudumuz sayesinde vakıf olabiliyoruz. Bir insan vücuduna sahip olmasaydın, ne olmak isterdin? Bir kuş olmak isterdim, efendim. Uçabilmeyi tatmak için mi? Yoksa yeni bir noktayı nazara sahip olmak için mi? İkisi için de, efendim. Bir şeylere vakıf olabilmek için her daim noktayı nazarını değiştirmene lüzum yoktur. Tecazüp kafidir. Daha sonra bu konuyla ilgili sohbet ederiz. Peki siz efendim? Bir kalem olabilirdim mesela. Ne? Hilda canlı bir şey mi olmak gerekiyor? Şevkli ayağa kalktı. Kalemler hem ölü hem diridir, Edwin. İnsan zihnini bir kaplan kadar canlı kılan kalemdir. Zihninde dolanan o karmaşık, Ahu gibi fakat göz korkutan kudretten dolayı kendini bir kaplan gibi hissedebilirsin. Fakat kalemin olmadığı zaman uyuyan bir kaplandan farkın yoktur. Zihnini kuvvetlendiren kalemindir. Ona kudret verir, onun yerine düşünür, yol gösterir, su olur, gölge olur, avı olur. Cansız bir eşya cennetten ateşi çalar ve kaplanı en derin uykusundan uyandırır. Hem ölü hem diri, o zihne, zihin ona can verir. Bir kalem olmak isterdim. Kendimi şiirler yazarken izlerdim. Romanlar, mektuplar, fermanlar. Belki de hiçbir şey yazmazdım. Kendi köşemde ihtiyatsız beklerdim o zaman. İhtiyatsız ve yalnız bir kalem. Evet, benden dileğimin arkasında durup bir kuşun gözlerinden bakmamı istiyordu. Hemen bahçeye koştum. Bu bilmeceyi çözebileceğimi kanıtlamam gerekiyordu. İşte birkaç dakika önce beğenmediğim yeni dikilen çiçekler ve budanmış çalıların arasındaydım bile. Bu aralar ödevlerim zorlaştığından en yüksek ağacın yanına koştum. Olağan dışı bir şey olup olmadığını görmeye çalıştım fakat bir tuhaflık göremedim. Hemen bir diğerinin yanına gittim. Sonra bir diğerine, bir diğerine. Hepsi dokunulmamış görünüyordu. Hava kararmaya başladığından dalların yukarıda kalan kısımlarını seçemiyordum. Acaba tırmanmalı mıydım? Bir şeyi atlıyordum. Olmak istediğinin gözlerinden bakabilmeli. Malikaneye doğru döndüm. Bahçe iyice kararmış. Dolunay çehresini göstermeye nazlı, rüzgar şecaatliydi. Ana kapıdan girdim, çatı katına çıktım, sonra merdiven bulmak için tekrar aşağı koştum. Beyefendiler iyiler ya? İyiler, iyiler. Ben şahsi bir iş için telaş içindeyim. İyi geceler Bay Evans. İyi geceler. Çatıya tırmanıp bir güzergah tayin etmeye çalıştım. İleri de bacanın sol tarafındaki büyükçe bir taşın altındaydı. Elimde tuttuğum katlanmış kağıtla bir arduç kuşu kadar hafif hissettim. Elimde kağıt, çatıya uzanıp dolunayın yükselmesini izledim. Işığı kiremitlere değerken kağıdı açtım. Ona can veren bizler olsak da, Asıl yaradanı hatırlatır sesi. Onun elleriyle örülür ağlar, Desisi kördür gözleri. Akşam rüzgarı hiddetlenirken, yeni bilmecem aklımda tekerrür ede ede odamın yolunu tuttum. Bu seferkini çözmek biraz daha vakit aldı. Kağıdı bulduğum gece bir düş gördüm. Bir dağa tırmanıyor, bir yandan da onun elleriyle örülür ağlar diye söylenip duruyordum. Hava soğuktu ve kayalara tutuna tutuna kendimi yukarıya çekmeye çalışırken ellerim acıyordu. Önüme çıkan bir oyuya tırmandım. İçerisine doğru ilerleyip uyuğun içinde ısınmaya çalıştım. Sırtımı kayalara yaslayıp yumuşak, kül rengi yere uzandım. Uyanınca yazılarıma bir faydası olur diye rüyalarımı not ettiğim defterime uzandım. Doğrulup iki satır bir şeyler karalamaya çalıştım fakat rüyamı nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Tek kelime bile yazamadan defteri kapattım. Kitabet hususunda becerilerim gelişiyordu fakat efendimin ödevlerinin ve bilmecelerinin tefsiri benim için giderek zorlaşıyordu. Bilmecenin dizeleri üzerinde tek tek ve itinayla düşünebilsem cevabı derhal bulacağımdan emindim. Fakat şahsıma itminanım haz İkisine de hakim olmalısın, Edwin. Efendimin kelimeleri zihnimde yankılandı. Kitabet ve tefsir kardeştir. Birbirinden ayrı durmamalıdırlar. Kalemim gün geçtikçe güçleniyordu fakat efendim tenkitlerimin tenkitleri için beni uzunca bekletiyordu. Gözlem yeteneğimin gittikçe iyileşmesi sayesinde tenkit yazılarımın tahlilinin eskisi kadar zahmetli olmadığını söylüyordu. Gittikçe daha az kelimeyle değerlendirilmeye yaklaşıyordum ve efendim bir gün tek kelimelik bir değerlendirmeye hak kazanacağımı düşünüyordu. Bana, iyi eserler zihninde binlerce düşünce doğurur, sayısız kelime ve uhrevi bir hoşnutluk, demişti. Çok iyi bir eser, kara bir kısrağa benzer. Siyah kılları terlediği için parıldayan, eğer siz, keskin kişnemesi toynak seslerine karışmış, dingin havayı bir bıçak gibi yararak ilerleyen kara bir kısrağa. Bu kısrağa bakmak muhtelif mülazalar doğurur. Kara kısrak önünden geçtiği her zihne başka bir kelime sıçratır. Kimi kasılıp gevşeyen güçlü kaslara diker gözlerini, kimi bir sam gibi kıpırdıran toynaklara, kimi ise mayı gibi oynayan kuyruğa hayran olur. Kısrağı izleyen her bir kişinin onu izah etmek için ayrı bir kelimesi vardır. Hayranlık duyulan bu eser sorulunca zihne tek bir kelime gelir kara kısrakları anılınca zihinlerinde tezahür eden kelime. Bugünlerde senin tenkit yazılarının üzerine yazarken ellerim çok daha az yoruluyor, nasihatlerim kısalıyor. Fakat tek bir kelime, onu hak etmek zordur. Hak etmem gerekiyordu. Dişimi tırnağıma takıp sabırlı olmam gerekiyordu. Belki de çok uzun bir vakit. Beklemem gerekiyordu. Daha da fazla gayret göstererek. Efendime verdiğim son yazım bir makaleydi, üzerine bir tahlil alamamıştım. Ondan herhangi bir ipucu bekliyordum, emirlerinin arasına sıkıştırılmış tek bir cümle yahut diğer eserlerin tefsirlerine. Efendimin dudaklarından dökülecek herhangi bir cümleye razıyken, haiz olduğum tek dizeler bilmeceleri olmuştu. Fakat... Makalem hakkında birkaç cümle etsek bu bilmeceye daha muntazam vakit ayırabilecektim. Yetinmeliydim. Yazılarımı efendim okuyor ve hatta onları öpüyordu. Gözlerin şahitlik ettiği en müstesna şiirleri yazan nihayetsiz bir şair. Zamandan münezzeh. Gözlerimin önüne bu genç adamın soluk yüzü geldi. Çalışma masası, kağıtları, kalemi, bardağı, cep saati... Gümüş cep saatli nihayetsiz şair. Dağdaki uyuğun alt kısmı neyle kaplıydı? İpek gibiydi fakat daha kalınca. Örümcek ağa olabilir miydi? Onun elleriyle örülür ağlar. Elleri, sesi, kaderin ağları, hayat, zaman. Zamandı. Bir sonraki bilmece bir saatin yakınında olmalıydı. Ah, Hazis Saat! İnsanın elinden çıkan fakat şaşmayan. Şimdi mutfağa gidip hizmetçi kızları teftiş etmek ve uşağı erzak almaya göndermek için vaktim vardı. Cevabı bulduğuma göre artık zamanım vardı. Sonraki hafta bilmece serüvenime ara vermek zorunda kaldım. Efendim yeni şiirlerini yayınladı. Dolayısıyla ziyaretçilerimiz çoğaldı. Şairler, yazarlar, yayımcılar, ressamlar, efendimin uzak akrabaları. Malikane mütemadiyen doluydu ve tabi ben de efendime eşlik ediyordum. En sevilen şiiri bir başka muvaffakiyetti. Pek tabii söylememe bile gerek yok. Dünyebilik ve değişim üzerine olandan bahsediyorum. Bilmecelerin nedenini anlamıştım. Yine de bana şiiri ilk kez okuduğu akşam bilmecelerine değinmişti. Sanki bu muayyen konuyu arıyormuş gibi aylardır diğer tüm fikirlerine sırt çevirdiğini itiraf etti. İnsan tabiatının ve bunu örtmeye çalışan tutumların hatlarını zorlayan bir şiir yazmak istiyormuş. Ve benim mutlak duruşum bu husus için harikulade bir deney olmuş. Evin içinde oradan oraya koşuşturan, ağaçlara tırmanmaya çalışan, saatlerin sarkaşlarının arkalarını arayan orta yaşlı bir başuşak. ''Eğer senin yürüyüşünü ve duruşunu değiştirebilsem, insan tabiatını sorgulayabilirim.'' diye düşündüm. ''O kadar katısın Edwin.'' dediğinde Bayan Sinut, ''Efendim ve ben çalışma odasında kahve içiyorduk.'' ''Aldırış etme sevgili Edwin.'' ''Beni taklit ediyor.'' dedi Bayan Sinut. ''Ondan tatlı saklar ve anlattığım hikayelerle alakalı şiirler yazmasını isterdim.'' ''O da seninle oynuyor.'' Hikayelerin üzerine her halükarda yazacaktım. Tabii kitaplardan karpayı alamayacaksın eğer bundan bahsediyorsan. Dedi gülümseyerek. Harcığını saklayıp sana her gün uygun bir miktar veren bendim. Tüm paranı alıp almadığını hiç denetlemedin. Ne kadar param olduğunu Tanrı bilir. Günahkar bayan Sinat'ı. Bir süb yandan çalarsınız ha? Kah beni bitir lütfen. Misafirlerim bekliyorlar. Bir sonraki bilmeceni bulabildin mi Edwin? Henüz bulamadım efendim. Tabii ki bulamadım. Hasta düştü. Anneciği gibi. Hiçbir hekimi kabul etmedi. Annesi gibi ıstırap çekip yıllarca yataklarda yaşamak istemiyordu. Ben de ıstırap içindeydim. Ve Bayan Sinit müthiş bir acı duyuyordu. Hatıralarıma tutunup o günleri geri getirmeyeceğim. Çalışma odasına bir yatak koyduk ve şiirleri üzerinde çalışmaya orada devam etti. Daha sonra tekrar masasına geçti. İskemlesinde uyuya kaldıkça onu yatağına taşıdığım çok gece olmuştur. Bayan Sinıtla sürekli bir münakaşa içindeydiler ve Bayan Sinıt bir gün efendim hala hayattayken malikaneyi terk etti. Efendimi sönüp giderken görmeye dayanamadığını, tedavi olmayı bir türlü kabul etmediğini bir dinlenmeyi reddettiğini söyledi. Sözünü dinletemiyordu ve efendimi sağ hatırlamak istiyordu. Bayan Sinat'ın gittiğini öğrendiğimde efendim harab oldu. Mürekkebim yerine gözyaşlarımla yazabilsem de, sizlere kederimi isar edebilsem. Her geçen gün daha da zayıfladığını hatırlarım. Ona veda etmedim, erteliyordum. Yatakta aynı hüzünlü namim ırıldanıyordu. Ne olduğunu sordum. Geceleri korktuğunda Bayan Sinit'in ona söylediği şecaatli bir çobanla ilgili bir ninni olduğunu söyledi. Ellerini avuçlarımın içine aldım ama korkma diyemedim. İştahsızdı. Uzun bir süre sonra ilk defa ballı ılık süt istedi. Mutfağa inip hıçkıra hıçkıra ağladım. Sakinleşip sütüyle odasına çıktığımda eğilip ona bakmaya cesaret edemedim. Nihayet cesaret edip arkamı döndüğümde nefes almıyordu. Kaç gün geçti de çalışma odasına girdim hatırlayamıyorum. İskemlesine oturdum, öylece kaldım. İşte kahve masası karşımdaydı, yanında hazır bulunduğum. Beni böyle görüyor olmalıydı. Bir şeye vakıf olmakla noktayı nazarın etkisiyle ilgili bana anlatmak istediklerini merak ettim. Açık kalmış defterini kapattım. Okunmamış mektuplarını bağladım. Çekmecesini açıp yarım kalmış şiirlerine baktım. Benim yazılarım hakkındaki pusulalarına. Bunların altında ufak bir anahtar buldum. Çekmecelerden bir diğerine uyacak mı diye bakmak için anahtarı aldım. Birinin anahtarı üzerinde değildi. Çekmecenin kilidini açıp kitaplarının altındaki cep saatini buldum. Saati açtım ve masanın üzerine katlanmış bir kağıt düşüverdi. Sesini duyar gibi oldum. Tabii ki bulamadın. Tabii ki bulamamıştım. Saklıyordum. Ellerimle gözyaşlarımı sildim ve kağıda açtım. Bir Shakespeare sonesiydi. Yola koyuldum ama ilerlemek ne de zor. Bunun üzerinde hiç konuşmamıştık. Okurken çepelli, çamurlu bir toprak yarattı ki ayaklarımın altında batı verdim. Sen ne kadar gidersen dostum o kadar ırak. Bir kapanış hissiyatıdır ki vücudumdan atamadım. Bu kanımca son kağıttı. Bu sonenin onda yarattığı hissiyata hakim olmaya çalıştım. Efendim sanki sefa bulduğu her şeyi uhrevi bir pusa çeviren müthiş bir ümitsizlik içindeydi. Bense orada onun zihnine konuktum. Kendimi o pusaysa bırakmaya çalışıyor... Onunla bir olmaya çabalıyordum. Anlamanın tek yolu buydu. Malikaneyi terk mi etmeliydim yahut içeriği mi aramalıydım karar veremedim. Malikane de olmalı diye düşündüm. Doğduğu ve ölümü tercih ettiği yerde. Keyiflerini en beter kederlerini misafir eden yerde. Bayan Sinat'la tanıştığı, onun gittiğini öğrendiği, anneciğini kaybettiği yerde. Evet, buydu. Benim derdim önümde, sevincimse arkamda. Çocukluğunun geçtiği üçüncü kattaydı. Doğu kanadında kendi odası, batı kanadında annesinin odasının bulunduğu. Hizmetçi kızların dehşet içinde bakışları etrafında dönerken, merdivenleri bir meczup gibi tırmandım. Ayaklarım şarap rengi halıya gömülü, sırtımda keder, ağır ağır ilerledim. Arkamda çocukluk anıları, ilerisi keder. Hem ona, hem bana. Annesinin odası, içinde ölüm döşeği. Efendim ve annesiyle ilgili sahip olduğum soluk hatıralarım. Hanımefendinin vefatından beri oda kilitliydi. Kimseler de temizlik yapmak için anahtarı istemeye cesaret edemezdi. Kapıyı kırmam gerekebilirdi fakat lüzum yoktu. Bu gece... Kilitli değildi. İçeriye bir adım attım. Küf kokusu hatıralarımı tekzip etti. Yine de yatak dışında, oda hatırladığın gibiydi. Bir tek bayan Sinit odayı temizleyebilir, toz alır, yatağı havalandırır, yatak örtüsünü örtüp oda anahtarını efendime teslim ederdi. Bu sefer yatak daha anıktı. Ve işte orada yastığın üzerindeydi. Zihnin kudret kaynağı, hamisini bekleyen, efendimin kalemi, onun yegane sahabesi ve kulu. Kalemin altındaki kağıt, bu sefer katlı değildi. Şöyle yazıyordu. Fevkalade! O beni özel olarak yetiştirmişken, bana görüşlerini, düşüncelerini, ilham kaynaklarını açmışken, çocukluğuna, gençliğine, İnsanlarla paylaştıklarına ve paylaşmadıklarına hakimken hata ettim. Son yazımın tek kelimelik tahlilini almışken, onun zamansız ölümü sonrasında söylenen, anlatılan sayısız lafa karışmadım. Tek kaldım. Bu hatıratta sizlere onun çocukluğundan, onu yetiştiren sevgili Bayan Berta Sinit'tan ve benimle uzun yıllar devam eden edebi münasebetinden bahsetmek istedim. Hatırımda kalan diğer hadisatı en yakın zamanda deftere ekleyecek, okullarını her daim gözeten bu yüce şairin gerçek görüşlerini, umuma sunmaya ömrünün yetmediği eserlerini, kendi makalelerimi, bu makaleler üzerine efendimin tenkitlerini bir araya getireceğim. Affedin, üzerimdeki emekleri çürüttüm. Göçmeden, Aldıklarımın hepsini geri vereceğim. Son